Tagutu inkar. Tagutu inkar 1. Murat güç. Bu konuyu seçmemizdeki amaç İslam dediğimizde ilk anlatacağımız kelime la ilahe illallah ve şartları olmasıdır. Çünkü bu 1. tüm peygamberlerin ve peygamberimizin ortak ve ilk davetiydi. Bu kelimeye başlangıcımız da ayet olarak ilk gördüğümüz Enbiya Suresi 25. ayettir. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur ki öyleyse bana ibadet edin. Peygamberlerin kavimlerine ilk söylediği ise, ''Ey kavmimiz, Allah'a ibadet ediniz. Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur.'' 2. Peygamberimizin terk etmesine dair tüm ısrarlara rağmen size bir kelime söyleyeyim, felaha eriniz veya size bir kelime söyleyeyim, tüm Araplar size boyun eğsin, tüm mülk sizin elinize geçsin dediği kelime La ilahe illallah. 3. Bir diğer nokta bu kelimeyi ilk asırlarda söyleyen insanlarla şu anda söyleyen insanlar arasındaki fark. 4. Allah'ın yardımının kendisine bağlı olduğu kelimenin la ilahe illallah olmasıdır. Üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. Eğer iman ediyorsanız üstün gelecek insanlar sizlersiniz. Bakara Suresi 139. ayet. 3. maddeye baktığımızda ilk asrın yıldızları Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanına şahitlik etmiş olduğu insanlar bu kelimeyi söylediğinde Araplarda en kuvvetli bağ olan kavmiyet bağları kopuyor, tüm insanlar onlara saldırıyordu. Yine kavminin içinde Muhammedül Emin olan ve herkesin zatında konuştuğunda övülen peygamber bu kelimeyi söylendiğinde Tüm Araplar peygamberimize karşı olmuşlardı, bu kelimeyle insanların arasını nasıl alabiliriz diye düşünmeye başlamışlardı. Lakin günümüzdeki insanlar tekkelerde, zaviyelerde, kimileri namazlardan sonra yüzlerce defa bu kelimeyi söylemelerine rağmen ne kimse onlara düşman oluyor ne de yurtlarından çıkarılıp işkencelere maruz bırakılıyor. Demek ki ilk neslin söylediği kelimeyle bu neslin söylemesi arasında fark vardır. Yine baktığımızda ilk nesil bu kelimeyi söylediğinde tüm hayatı değişiyordu. Hayatında en çok müptela olduğu meseleleri bu kelimenin kapısında bırakıyordu. Misalen tüm insanların kendisinden konuşmaya çekindiği Ömer radıyallahu an en ufak bir meselede ağlayan, Rabbim beni affetmezse benim halim ne olur diyen biri haline gelmiştir. Veya cahiliyenin en koyu dönemini yaşayan insanlar, bu kelimeyi söyledikten sonra tarihin, Müslüman ve kafir insanların şehadetiyle yeryüzünün en güzel toplumunu oluşturmuşlardı. Bugün bu kelimeyi söyleyen insanlara baktığımızda, ne bu kelimeyi söylemeden önce ne de sonra hayatlarında hiçbir değişiklik görülmüyor. Aynı şekilde önceki peygamberlerin dönemine baktığımızda da, peygamberler bu kelimeyi kavimlerine söyledikleri anda, kavimleri ayaklanmaya başlıyorlardı. Misal Nuh aleyhisselam Araf veya Hud suresindeki kıssalarında Peygamberler ey kavmimiz Allah'a ibadet ediniz ondan başka ilah yoktur dediklerinde hemen Allah bize o kavimlerinden büyüklenen mele aristokrat tabakası hemen dediler ki Nuh aleyhisselama dedikleri gibi haşa sen ve sana tabi olanlar rezil insanlarsınız veya sen yalancılardansın veya Şuayb aleyhisselama ya biz seninle iman edenleri bu topraklardan süreceğiz veyahutta siz bizim dinimize tekrardan geri döneceksiniz denildiğini bildiriyor. Bugüne baktığımızda bu kelimeyi söyleyen milyonlarca insan mevcut. Lakin aristokrat tabakadan bu sözleri işitemiyoruz. Bir diğer nokta, önceki kavimlere baktığımızda bu kelimeyi söyleyen insanların tüm hayatı değişiyordu. Buna örnek olarak Kur'an-ı Kerim'deki Firavun kıssasını verebiliriz. Firavun ve sihirbazlarının kıssası. Allahu Teala Şuara suresinde "Oradaki sihirbazlar için, oradaki sihirbazlar secdeye kapandılar." Bir başka ayette biz ne de olsa Rabbimize gideceğiz diyebiliyorlardı. Bugünkü insanlar tağutlara baş kaldırmak bir yana, daha çok tağutlara meylediyorlar. Bu iki neslin arasındaki farktır. Sebepse o neslin La İlahe İllallah'ı çok güzel anlamış, bu neslin ise bunun manasını bir türlü anlamamasındandır. Bu konuyu ele almamızdaki bir diğer sebep olan dördüncü madde ise, Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ümmete sürekli zafer vaat ediyor, yeryüzünde temkin vereceğini söylüyor. Lakin şu andaki ümmete baktığımızda, ümmet tarihteki en zelil halini yaşıyor. Bunun sebebi ise Allah'ın yardım vaadinde bulunduğu ön şarttır. Üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. Eğer iman ediyorsanız üstün gelecek insanlar sizlersiniz. Ali İmran Suresi, 139. ayet Allah Subhanahu ve Teala mutlak kudret sahibi olduğundan vaadinde hiçbir değişme olmayan, vaadini yerine getirebilendir. Bugün bu ümmet bu zilleti yaşıyorsa sorun Allah Subhanahu ve Teala'nın vaadinde değil de kişilerin iman mefhumunda sıkıntısı olmasındandır. Kur'an-ı Kerim de Allah ümmete yardım vaadinde bulunduğunda İman ederseniz veya Nur suresinde iman edip salih amel işlerseniz diyor. Ümmet iman ve imanın ilk adımı olan la ilahe illallah meselesinde problem yaşadığından dolayı Allah'ın yardımı gelmemektedir. O zaman bizim üzerimize düşen peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle yanlış anla yanlış anlaşılması hasebiyle ve kişinin bunu yanlış anladığında müslüman olamayacağından dolayı bu kelimeyi Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında anlatmaktır. Bugün birçok insanın zannettiği gibi bu kelimeyi la ilahe illallahı bir kere söyleyip ertesinde her istediğimizi yapamayız. Önceki milletlere baktığımızda onlar la ilahe illallah için yaşayıp ölüyor, çocuklarını, yurtlarını terk edebiliyor ve cihat meydanlarında akrabalarına kılıç çekebiliyorlardı. Çünkü bu insanlar la ilahe illallah ne manaya geliyor anlamışlardı. Sadece la ilahe illallah demekle müslüman olunmayacağını bu insanlar biliyorlardı. Bugün ne yazık ki şeytanın ve şeytanın en büyük askerleri olan belam alimlerinin bu insanlara musallat olmasıyla ümmet Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem siretinden uzaklaşınca ve de din olarak sadece ''Falan hoca şöyle dedi, filan abi, üstad böyle dedi''ye dedi, sarılınca ''La ilahe illallah'' bütün ehemmiyetini kaybetmiştir. Hatta eskiden en zor olan şey ''La ilahe illallah'' demekken Bugün dünyada en kolay olan la ilahe illallahı söylemek olmuştur. O zaman biz la ilahe illallahı söylerken Allah buna şartlar koşmuş mudur veya bunu bozan unsurlar var mıdır? Veya her la ilahe illallah diyen Müslüman mıdır, yoksa bu kelimeyi ikrar ederken başka rükunları da yerine getirmeli midir? Bunu incelemeye çalışalım ki bu kelimeyi daha önce söyleyen ve kurtuluşa eren ilk milletlerle bizim aramızdaki fark ortaya çıksın. Başlangıç olarak Allah subhanehu ve Teala bize bir şeyi şart koştuğunda, bunun muhakkak şartlarını ve bozan unsurlarını da zikrettiğini bilmeliyiz. Misal, namaz, oruç vesaire her meselenin şartları vardır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet naslarında La ilahe illallah'ın bazı şartları vardır ve yerine gelmelidir ki La ilahe illallah'ımız kabul olsun. İlk önce La İlahe İllallah'ın kelime manası bildiğimiz gibi La Mâbude Bi Hakkın illahu yani Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. İbadeti tüm yönleriyle hak eden yalnızca Allah'tır. Buradan yola çıkarak ibadetin manasını incelersek, ibadet yalnızca insanların anladığı gibi namaz, oruç, hac demek değildi. Allah, Kur'an-ı Kerim'de duaya da ibadet diyordu. Allah sadece hükmün kendisine verilmesine de ibadet diyordu ve ibadetle yan yana isimlendiriyordu. Buradan anladığımız üzere, duayı başkasına yapan veya hükmü başkasına veren insan, La ilahe illallah'ın manasını bilmemiştir ki, hiç kimse isteyerek şirk koşar mı? La ilahe illallah'ı Allah'ın istediği gibi söyleyebilmiş olsun. La İlahe illallahı söylediğini zanneden bizim toplumumuz, yanında bu kelimenin manası, Allah'tan başka yaratıcı yoktur, lakin bunu aynı Mekkeli müşrikler de biliyordu. Hatta bundan daha fazlasını biliyorlardı. Allah Sübhanehu ve Teala şu ayette bunu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şöyle bildiriyor. ''Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir?'' Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir? Onlar Allah diyecekler. O halde ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yunus Suresi 31. Ayet Peki neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu müşriklerin, bu müşriklerin kanını La ilahe illallah dedirtene kadar dökmüştü? Oysa bizim anlayışımızdaki la ilahe illallahı o günkü müşrikler zaten söylüyorlardı. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmemişti. Neden dersek? Çünkü Allah'ın subhanahu ve teala yaratıcı ve rızık verici olduğunu bilmek, Allah'ın rabliğini bilmektir. La ilahe illallah ise ibadetin yalnızca Allah'a yapılacağını bilmektir. Allah duaya Kur'an-ı Kerim'de ibadet demişse, o zaman bu sadece Allah'a yapılacaktır. Eğer hüküm ibadetle yan yana zikredilip, yalnızca Allah'a has olduğu söylenmişse, o zaman hüküm sadece Allah'a verilecektir. Biri sıkıştığı zaman Allah'tan başkasına dua etmeyecektir. Bir başkası seçim zamanlarında sandık başına gidip Allah'tan başka hakimler belirlemeyecektir. Tevekkül ettiği zaman fayda ve zararı sadece Allah Subhanahu ve teâlâdan bekleyecektir. Fayda ve zararı kabirlerden, bez parçalarından beklemeyecektir. Çünkü bunlar ibadettir, Allah'a hastır ve sadece Allah'a yapılacaktır. İşte bunu bilmek ve bunun dışındakileri la diyerek reddetmek, işte la ilahe illallahın manası budur. Bu noktadan sonra ilk başta yazdığımız dördüncü maddeyi daha rahat anlayabiliriz. Neden Allah'ın yardımı gecikiyor? Neden bizimle sahabe arasında farklar var? Derseniz, çünkü biz daha La ilahe illallah'ın manasını anlamamışız. La ilahe illallah'ın manasını anlamayan bir toplumun bunu Allah'ın istediği gibi söylemesinin de imkanı yoktur. O zaman bizim bunun manasını önce la diyerek Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen bütün ilahları reddetmek, sonra sadece illa diyerek kendisine hakkıyla ibadet edilecek zat olarak Allah'ı tasdik etmek gerektiği şeklinde anlamalıyız. Biz la ilahe illallah'ın manasını peygamberlerin kavimlerine olan davetinden de anlayabiliriz. Biz bütün kavimlere... Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan uzak kalınız diye peygamber gönderdik. Enbiya suresi 25. ayet Ve bütün peygamberlerin kavimlerine olan davetine baktığımızda, Ey kavmimiz! Allah'a ibadet ediniz! Sizin için Allah'tan başka ilah yoktur dediklerini görürüz. O zaman la ilahe illallah o Allah'ın bütün peygamberlere vahyetmiş olduğu la ilahe illallah Kur'an-ı Kerim ayetlerini birbirini tefsiriyle Allah'a ibadet edip diğer ilahları terk edip tağutlardan uzak durmaktır. Bir insan sadece Allah'a ibadet ediyorsa, ibadet çeşitlerini Allah'tan başkasına yönlendirmiyorsa, bütün ilahları, ibadet edilenleri inkar edebiliyorsa, işte bu insan La İlahe İllallah'ı ağzıyla söylemiş, fiiliyle ameli de bunu onaylamıştır. Bunun dışında olan insanlarsa, Mekkeli müşrikler gibi Allah'a iman ettiklerini zanneden, fakat ibadeti Allah'tan başkasına çevirdiklerinden dolayı, Allah'ın kendilerini müşrikler diye isimlendirdiği insanlardır. Arkadaşlarımız bize herkes Müslüman, la ilahe illallah diyenlerin hepsi Allah'a ibadet ediyor. Allah'tan başkasına ibadet etmek diye bir mefhum var mıdır diye bir söz söyleyebilir. Zaten büyük musibet ibadetin ne manaya geldiğini anlayamayışımızdan dolayıdır. Allah'ın yanında acaba ibadet nedir? Allah Sübhanehu ve Teala ayette şöyle buyuruyor. ''Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. O benim ibadetimden yüz çevirenler var ya, cehenneme küçültülmüş bir şekilde gireceklerdir.'' Mü'min Suresi 60. Ayet Bu gibi ayetlerde Allah Sübhanehu ve Teala duayı ibadet diye isimlendiriyor. O zaman sadece namaz ve oruç ibadet değilmiş, duada bir ibadetmiş. Bunun da sadece Allah Sübhanehu ve Teâlâ'ya yapılması lazımdır. Bugün soralım, acaba ''La ilahe illallah'' diyenlerin hepsi yalnızca Allah'a mı ibadet etmişlerdir? Bugün bakın birçok insan ''La ilahe illallah'' demesine rağmen Allah'ın dışında binlerce ilaha ibadet ediyor. Sıkıştığı zaman, medet ya Abdülkadir Geylani diyor, ey filan veli, ey filan veli beni kurtar diyor veya sınava girecek, ey filan efendi bana yardım et diyor. Sizce bu insan sadece Allah'a mı dua edip ibadet etmiştir? Bu insan ne kadar Müslüman olduğunu söylese de, La ilahe illallah'ın temel manası olan Allah'a ibadeti Allah'tan başka bir yöne çevirmiştir. Bir sonraki yazımızda kaldığımız yerden devam etmek temennilerimizle, davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır.